Burada, şimdi, şu anda. Bayramiç, Çanakkale'nin son zamanlarda adını gittikçe daha sık duyduğumuz bu şirin ilçesi doğayla buluşmak isteyenleri kendine çekiyor. Bayramiç'i çok sevenlerin gönülleri ise onun bir çekim merkezi değil bir model olmasından yana. Bayramiç'ten Toprak Ana Platformu kurucusu Cem Birder bizimle. Önce bayram içi sonra da katıldığı önemli bir toplantıyı anlatacak. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Cem Bey, ee, size merhaba demeden önce de dediğimiz gibi... ...önce bayram içi sonra da katıldığınız Moldova'daki toplantıyı anlatmanızı isteyeceğiz. Bayram içten başlayalım. Sizin bayram içi hikayeniz ne zaman, nasıl başladı? Bayram içi hikayemiz 7 yıl önce başladı... Aslında e, onun kökü belki de 95-96'lara kadar gidiyor. E, yaklaşık 10-15 yıllık geçmişte hep bir kırsal özlem vardı. E, 2006'da e, İstanbul'da Şişli'de Buğday Derneği'nde birlikte Şişli Belediyesi'nin ortaklığına açılan ilk organik pazarla beraber bu üretim meselesine e, kafayı taktık. Bunun önemli olduğunu, organik tarımın aslında bir fantezi olmadığını, eninde sonunda tarımın bu noktaya gelmesi gerektiğini düşüne düşüne biz kendimiz üretici olmaya karar verdik. O dönemde bir arayışa geçmiştim. Bu kaz kuzey yakasının buna uygun olduğunu düşündük. Buradaki çeşitlilik açısından, meyvecilik açısından, sebze ve çeşitli ürünler açısından temiz bir bölge olduğu için burayı tercih ettim. ...buraya geldik. Siz... Yaklaşık 5-6 senedir organik meyvecilik yapıyorum burada. Hı, siz neler yap, üretiyorsunuz evet, diyecektim evet. ben de. Şimdi bugün çok sıcak. Hatta bugün kiraz hasası yaptık. Hı hı. Ee, bugün de kargoya veriyoruz... ...ürünlerimizin bir kısmını. Ee, kiraz zamanı... ...ama kiraz üreticisi zor durumda. Ee, bu Türkiye'nin... ...genel tarımsal politikalarının... ...bir sorunu aslında. Ne yazık ki İstanbul'da belki 15 liralara... ...kadar çıkıyor kilogramı, ama burada... Fiyatlar çok düşük, hı hı. üreticiler genelde mağdur durumda. Genelde diğer ürünlerde olduğu gibi maalesef e, hakkını alamadığını e, düşünüyorum üreticilerin. Bu konuda yapılması gereken çok şeyler var ama bence öncelikle temiz tarımın yolunun açılması gerekiyor. Temiz tarımın e, toplum için önemini, devletin altını e, çok iyi çizmesi gerekiyor. E, aksi takdirde her türlü tarımın serbest bırakıldığı bir ülkede insanlar albeniz yüksek Ürünleri tercih eder hale geliyor Bu bir alışkanlık haline de geliyor Yani geçtiğimiz hafta çok sıkı yağmur yağdı burada Gönderdiğimiz bazı kiraz kutuları kurtlu çıktı Çok sert tepkiler aldık müşterilerimizden Halbuki kurtlu meyve da bu işin bir parçası Kurtlanabiliyor da maalesef Tabii ki bunun tercih edilebilir olması zor ama Ve gerekmiyor da olabilir kurtlu olması ama Olduğu zaman en azından buna sert tepkiler gösteren bir toplum haline geldik. Halbuki bizim çocukluğumuzda bile aldığımız meyveler hatta sebzeler kurtu çıkabiliyordu. Hı hı. Ama bugünkü dünyada baktığınız zaman artık bu kötü kaliteli bir ürün gibi algılanıyor. Halbuki literatürü araştırdığımız zaman hiçbir kimyasal bulaşmamışlığın bir kanıtı kurtlu ürün. Değil mi? Tabii bunun da önlenebilirliği mümkün. Ama, e, bazen... ama yağmuru önleyemezsiniz tam yağmur, da toplama evet, zamanındayken. Yağmur, tam toplama günü yağmur yağınca kötü çıktı ama bugün gönderilen ürünler dört dörtlük yani kurt yok. E, ama böyle şeyler de olabiliyor. E, aslında düşüncem üretici ve tüketicinin gerçekten bu konularda daha yakın e, bir ilişki içinde olması gerekiyor. Yani e, herhangi bir ürünü satın alırken gösterilen tavırların, e, sert tavırların e, yerine daha e, anlamaya yönelik sebeplerini anlayaraktan ve çözüm yollarına doğru giden bir yol çizmemiz gerekiyor. Böylelikle hem üreticiler mağdur olmaktan kurtulacaktır. Hem hı hı. müşteriler, bilinçli alıcılar daha sağlıklı ürünlerle besleneceklerdir. Emin olun bakın bugün tüccar yani burada tüccar tırnak içinde alıcıların, toptan alıcıların tercih ettiği iri görünümlü kirazlar için maalesef bahçelerde hormon basılıyor kirazlara. Yani bu aslında tüketicinin hani güzel kiraz, gösterişli kiraz diye talep ettiği şeyin aslında böyle bir perde arkası var. Evet. Burada tabii ki eninde sonunda devlete büyük görev düşüyor. Topyekün bu konvansiyonel tarımın aslında ortadan kalkması gerekir bence. Yavaş yavaş, çok uzun vadeli stratejilerle belki önce iyi tarım ama eninde sonunda organik tarıma doğru giden ve tüm Türkiye'nin tarımsal politikasının bu şekilde sonlanacağı bir yol olmadığı takdirde Emin olun hem üreticiler mağdur oluyor hem e, alıcılar, müşteriler aslında sağlıklı olmayan ürünlerle besleniyor. Bütün bir e, insanlık mağdur oluyor. Yani evet. Herkes herkes e, bunun içinde. Evet yani burası gösteriş peşinde alıcı da düşük fiyat peşinde ama e, hepsi birden hayatta aslında çok gerçekçi değil. Yaşamda daha... Hakikat peşinde olmak lazım. Evet hakikat bazen biraz daha çürük, biraz daha kurtlu, biraz daha e, gösterişsiz ama... Sağlıklı ve besleyici aslında ama işte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yavaş yavaş değişir umarım. Yavaş yavaş değişiyor. Şimdi Bayramiç hakkında biraz konuşalım. Evet. Herkes oraya gitmesin. Her yeri Bayramiç yapalım diyorsunuz. Tabii tabii. Nedir yani... bu için cazibesi ve sizin her yer Bayramiç... Gibi Şöyle. olsun diye teklifleriniz önerileriniz bayram işte yaptıklarınız örnek olması için başka yerlere örnek olması için bayram işte yaptıklarınız neler? Düşüncem şu yani biz burayı bütün Türkiye'yi tarayarak en iyi doğru nokta burasıdır diye gelmedik aslında bir takım arkadaşlar tesadüfler bizim bu yol haritamızı biraz bunlar da belirledi ve Türkiye'de birçok yerde dolaştım ve dolaştığımız her yere hayran kalmamak mümkün değil yani Çivaz Sinop işte Güneydoğu Doğu Anadolu bizim Petiye bölgesi o taraflar yani her tarafta bambaşka yeni başka güzellikler var. Hı hı. Bence önemli olan gidilen ve görülen bölgenin geleneksel tarihsel sürecini bir kere tanımak çok önemli. Şimdi mesela diyelim ki burası böyle bir biraz isim oldu. Buraya paldır küldür gelip de kafasındaki modeli burada hiçbir şeye sağına sonuna bakmadan uygulamaya geçen insanlar da var. Yani bu aslında burayı bir noktada kentleşmeye götürür. Yani oradaki kent aslında kolonileşme yapıyor resmen evet, yani. Bu hem kolonileşme olur. Yani bir tür hani şehirlerdeki beğenmediğimiz site kültürü gibi yeni yapılaşmalar oluşturur. Hem de mevcudu tanımadan mevcut kültürü, mevcut sosyal yapıyı ayrıca mevcut biyo çeşitliliği tanımadan bir şeyi kurmaya çalışmanız gerçekten orada yıkıcı. Sonuçlar verebiliyor Bu neresi olursa olsun böyledir Benim düşüncem Türkiye'nin her yerinde farklı Doğal zenginliklere sahip olan Çok farklı yerler var Ama burada Önce bir durmak gerekiyor Yani nereye giderseniz gidin Önce biraz durup Biraz sohbet edip Biraz anlamaya çalışıp Ondan sonra eğer imkanlarınız varsa O noktada oranın mevcut Kıymetini ve potansiyel İmkanlarının üzerine bir şey inşa etmek bence daha doğru. Ee, yoksa bir yerlerden ithal alınmış fikirlerle e, ben burada bunu yapacağım diye paldır güldür hareket ettiğiniz zaman hakikaten yıkıcı ve geri dönüşü olmayan e, sebepler, sonuçlar oluşabiliyor. Üstelik ekonomik de olmaz öyle bir girişim. E tabii çok insan var büyük yatırım yapıp da 3 sene sonra büyük hayal kırıklıkları yaşayan özellikle tarım sektöründe. E, bu e, yani bir plastik sektörü gibi, bir IT sektörü gibi hesaplanabilir değil o kadar. Hı hı. E, gerçekten çok parametrik ve e, buranın ve bulunduğu bölgenin insanıyla da çok ilişkili bir şey. O bakımdan e, yavaş olmaktan yanayım. Biz bulunduğumuz bölgede birkaç önemli iş yaptığımızı düşünüyorum. E, köyümüzde iki bina yaptık. Biraz önce de e, bahsettiğiniz bir toplantıya katılmıştım. Moldova'da orada. ...bu e, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün toplantısında küçük çiftleri konuştuk. Hı hı. Bütün Karadeniz bölgesindeki ülkelerden insanlar kendi bölgelerindeki e, sıkıntıları paylaştılar... ...ve çok paralel problemler olduğunu gördük. E, genelde devlet stratejileri tabii büyümeye yönelik e, ve çok endüstriyel tarımı destekleyen tarzda stratejiler e, üretiyorlar... ...ama bunun yanında küçük üretici imkanlarının ve kültürünün de birikiminin yavaş yavaş yok olduğunu orada paylaştık. köyümüzde yaptığımız iki proje, iki binadan bahsettim. bu iki bina halihazırda faal olarak çalışıyor Beşikkünde. bu iki bina projesini önemsedim ve orada da anlattım ve bunun bir model olarak çoğalmasından çok aslında mutlu olacağım. Soranlar da oluyor şu ifade var biri sosyal kültürel bir merkez olarak inşa edildi bir köy evi hı hı. içinde öncelikle çocukların yararlanacağı bir kütüphane var ardından ne güzel. ardından tüm köyün yani sadece erkeklerin buluştuğu bir kahve mekanı ötesinde tüm köyün insanların bir araya gelebileceği toplantılarının yapılabileceği bir mekan olarak tasarlandı bu köy evi. Burada ama şu ana kadar en çok çocuklar mutlu oldu. Çünkü en çok çocuklara hizmet verir haldeyiz. Çok sayıda kitap, oyuncak, oyun geldi. Orada haftada bir kez kışın buluştuk. Şimdi yaz döneminde daha çok çocuklarla bir araya geleceğiz inşallah. Bu sosyal, kültürel bir e, merkeztir. İkinci bina ise e, yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefleyen bir bina. O da bir üretimhane binası. Orayı da Çanakkale e, il özel idaresi desteğinde yaptık. Bundan iki sene önce izinden aldık ve orada... Bir takım geleneksel köy ürünleri üretimine başladık. Bu da ekonomik açıdan aynı zamanda geleneksel mutfağımızın korunması ve sürdürülmesi açısından önemli bir imkan. Ama bu arada bir parantez içinde şunu söylemek gerekir ki. Türkiye'de hala hazırda bu tip küçük üreticilere yönelik bir gıda üretim kodeksinde aslında mevzuat yok. Biz bunu tamamen bir istisna maddesine Dayandırarak yasal imkanlarını oluşturduk Aslında şu anda seçimin bitmesi beklendi İstanbul Barosu'nda belki bir çalışma yapacağız Bazı arkadaşlarımız bu konuda çok heyecan duydular Ve bir yasa teklifi oluşturup Türkiye'deki özellikle köylerde sürdürülen köy mamul ürünleri üretiminin Daha hijyenik ve standartize edilmesi yönünde bir yasanın hazırlanması önemli. Yani standardize etmekten yanlış bir şey anlamayalım. Tüm Türkiye'de aynı şekilde üretilmesinden değil ama kendi köyü içinde yapılacak üretimin o köy adına yapılacak bir markada her zaman aynı standartta çıkmasını sağlayacak bir... Yani Bayramiç'teki salçayla Antep'teki salçanın aynı olmasından bahsetmiyoruz ki, ama Bayramiç'teki bütün salçaların birbirine benzer, birbirine yakın, birbiriyle evet. aynı ya da olmasına. Hatta Bayramiç bile değil. yani Biz Beşikköy'nde yaptık bu işi. Yani köy bazında değişebilir ama en azından köyde Ayşe'nin yaptığı salça Fatma'dan çok değişik olmamalı. Doğru. Romanya'da bu konuda önemli çalışmalar olduğunu tesadüfen rastlamıştım. Yani askeri hijyen meselesi Romanya Bakanlığı, Tarım Bakanlığı tüm köylülerinde Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra bile yapmış ve bugün Türkiye'de olmayan imkanlar Romanya'da var. Geleneksel üretimin sürdürülmesi konusunda. Biz ne yazık ki Avrupa Birliği üyesi olmadığımız halde onlardan daha sert veya daha görmezden gelerek davranıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Biraz önce bahsettiğimiz kiraz meselesindeki gibi taze ürünlerin yok pahasına satışını ...engelleyebilecek veya alternatif... ...yaratabilecek, köylüye... ...katma değerli ürünler üretebilecek... ...bir imkan tanıyacaktır. Bu açıdan... ...yerel ekonomi kadar köylülüğün ve kırsalın... ...sürdürülebilirliğine büyük hizmet... ...vereceğine inanıyorum. Şeyden bahsetmiştiniz... ...geçen yıl bir başka programda hatırlıyorum... Ee, yani... Elmadan vuruk, vuruk, bereli veya kurtlu elmanın satışı köylüye hiçbir şey kazandırmıyor. Tabii. Ama elmanın bereli yerleri ayıklandıktan sonra yapılacak sirke. Tabii. Bu üretimden bahsetmiştiniz. Aynen öyle. Yani o, şimdi onu, programı... onu açar mısınız sizin? Evet, tabii aynı, aynı paralellikte çok benzer bir şey. Yani bu meyvenin ne olduğunu çok fazla önemi olmuyor tabii ki. Hı -hı. Elmada pekmez yaptık, sirke yaptık. Şu anda elma sirkemiz hazır. Ee, aynı zamanda başka meyvelerden de başka ürünler yapmak mümkün Armut kurutulabilir, şeftali kurutulabilir, bunun kurusu yapılabilir, reçeller yapılabilir, pekmezler yapılabilir Tüm meyveler katma değerli ürünlere doğru bir yol haritası çizebilir Bunun yani elma olmasının veya armut olmasının çok fazla önemi yok Önemli olan yasal izinler çerçevesinde paketlenebilir ve satılabilir olması Bugün pazarlarda satışı yapılan ürünlerin satışı göz ardı edildiği için mümkün Yoksa yasal bir mevzuat altyapısı yok ne yazık ki. Ama köylerimizde model köyler yaratarak Türkiye'de hakikaten o çok kıymetli geleneksel mutfağımızın da korunmasını sağlayacak e, yapılar kurulması lazım. E, eski yaşlıların bilgisi yok olmamalı ve gençlerin de köylerde tutunabilmesinin yani yolu inanın ekonomik ve sosyal kültürel hazdan geçiyor. Yani bu haz kelimesini kullanıyorum. Çünkü her şey ekonomik değil, insanların hayalleri de değiştirildi. Biz bu iki bina projesini hakikaten köyün mutluluğuna hizmet vermek açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mutluluk sadece ekonomik değildir. İnsanların sosyal, kültürel, keyifli anlar yaşaması da önemlidir. Bu anlamda köylerin kendi içine yetebilirliğini artırmak, saygılığını yükseltmek, kırsal sürdürülebilirlik dediğimiz hani projelere gerçekten büyük hizmet verecektir diye düşünüyorum. Moldova'daki e, toplantıda diğer iki projenizden de bahsetmişsiniz. Evet. Çok az vaktimiz kaldı. Birer cümleyle onlardan da bahseder misiniz Cem Bey? Diğer iki proje biri Toprakana.com.tr hala hazırda devam ediyor. Toprakana Hı -hı. projemiz bizim e, yaklaşık 5-6 yıldır Türkiye'nin küçük üreticilerinin bahsettiğimiz temiz nitelikli, temiz felsefeli insanların e, daha ziyade köyün kıyısında, köşesinde kalmış insanların e, pazarlama imkanlarına destek vermek, onların lojistik imkanlarına destek olmak ve onu Bunların ürünleriyle bilinçli e, alıcıları buluşturmak amacıyla yapıldı. Bu projemiz devam ediyor. Ayrıca İngilizce Real isimli, R-E-A-L harfleriyle e, Raising Empathy for Agricultural Learning İngilizcesi yani e, tarımsal bilginin e, öğrenilmesine destek olabilecek bir proje için bir hayal var. O henüz gerçekleşmedi. Bu dünya çapında bir e, network, bir ağ projesi aslında. Hı hı. Bu da e, dünyanın belli bölgelerinde belli uygulamaların bir enstitü e, filtresinden geçerek e, bu bilginin endekslenerek ve güvenilirlik endeksi yaratılarak tüm insanlarla paylaşılması bir örnek verelim mesela ben ısırgan suyu uygulaması yapıyorum elmalarımda ve oraya diyorum ki ben ısırgan suyunu şu şu şu e, yöntemlerle hazırladım ve elmama verdim ve elmamda bu yıl hiçbir şekilde kare leke ve elme iç kurdu olmadı ısırgan suyum tam çok memnunum bu bilgiyi enstitü tarıyor bu bilginin bir güvenilirlik endeksi oluşturuluyor. Diyor ki mesela %80 doğru olabilir çünkü hakikaten ısırgan böyle böyledir. Ona bir numara koyuyor ve bu, bu bilgi bütün dünyada paylaşılıyor. Yani bizim buradaki o projedeki amacımız dünya çapında e, kaybolmakta olan geleneksel e, korumacılık, sürdürülebilirlik bitki üzerindeki uygulamaların e, paylaşılması projesi. Böyle bir şey yok çünkü ma maalesef. Bunun desteklenmesi gerekiyor. Bu bir projelendirilebilir, yazılabilir. Bu da üçüncü projeydi. Bunları o toplantıda paylaştım. Burada bizimle de paylaştığınız için sağ çok olduk. teşekkür ben ediyoruz çok Cem Birder. Ben çok teşekkür der. ederim. İmkan verdim. Çok i̇yi, sağ i̇yi günler, ederim. iyi çalışmalar. Sağ hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.